Bir önceki yıl gelen heyetlerden biri de yerleşim bölgeleri Necd'in doğu sınırı boyunca yayılmış olan Beni Hanife adındaki Yemameli Hristiyan bir kabiledendi. Müslüman olmayı kabul etmişlerdi. Fakat onlardan Musailime adındaki bir adam kendisinin de peygamber olduğunu iddia ediyordu. Hacıların Mekke'den dönmesinden kısa bir süre sonra Yemameli'den gelen iki elçi Medine'ye şu mektubu getirdiler. Allah'ın Resulü Museylim'e'den Allah'ın Resulü Muhammed'e selam üzerine olsun. Hakimiyeti seninle paylaşma görevi bana verildi. Dünyanın yarısı bizim, diğer yarısı da günahkar olmalarına rağmen Kureyşlilerin. Peygamber elçilere bu konuda ne düşündüklerini sordu. Elçiler, biz de onunla aynı fikirdeyiz dediler. Vallahi dedi peygamber. Eğer elçiler öldürülmez diye bir kural olmasaydı sizin başınızı keserdim. Daha sonra efendilerine vermeleri için bir mektup yazdırdı. Allah'ın Resulü Muhammed'den yalancı Musailime'ye. Selam doğru yola uyanların üstüne olsun. Gerçekten yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğine onu miras bırakır. İşin sonu Allah'tan korkanların lehinedir. Bu sıralarda ortaya çıkan yalancı peygamberlerden biri Beni Esed'in başkanı Tureya, diğeri de Yemenli Ka'b İbni Esvetti. Yemenli belli bir başarı kazandı ve geniş bir alanda etkili oldu. Fakat bir süre sonra gurur ve kibri nedeniyle taraftarlarının çoğu ona karşı çıktılar. Birkaç ay sonra da öldürüldü. Tuleyha en sonunda Hali tarafından dize getirildi ve tüm iddialarından vazgeçerek İslam'ın güçlerinden biri oldu. Müseylime'ye gelince onun kaderi Museybe'nin oğlu Abdullah'tan ölümcül bir kılıç yarası aldıktan sonra Vahşi'nin attığı mızrakla ölmek oldu. Fakat bu olay aylar sonra meydana geldi. Hac ayının geçtiği ve hicretin 11. yılına girildiği şu an için bunlar İslam'a karşı potansiyel bir tehlike teşkil ediyorlardı. Aynı zamanda kadın peygamber olduğunu iddia eden sadece adında temimli bir kadın da ortaya çıkmıştı. Fakat peygamber bunlara karşı ani bir girişimde bulunmak istemiyordu. Onun dikkati kuzeyde yoğunlaşmıştı. Yılın ikinci ayı olan Safer'in son günlerinde yani Milattan sonra 632 yılının Mayıs ayı sonlarında Mute'deki yenilginin karşılığının verilmesi zamanı geldiğinde karar verdi. Zeyd ve Cafer'in öldürüldüğü gün İmparatorluk lejyonlarının tarafını tutan Suriyeli Arap kabilelerinin üzerine bir sefer düzenlemek için hazırlıklara başlanmasını emrettikten sonra gençliğine rağmen 3000 kişilik orduya kumanda etme görevini Zeyd'in oğlu Üsame'ye verdi. Seçim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli cenneti, tasvir ettiği şeyi sanki görüyormuş gibi anlatırdı. Bu izlenim başka işaretlerle de desteklenirdi. Örneğin bir keresinde elini sanki bir şey alıyormuş gibi uzattı ve tekrar geri çekti. Hiçbir şey söylemedi. Fakat etrafında onun bu hareketine dikkat edenler sordular. Cenneti gördüm diye cevap verdi ve üzümlerinden bir salkım alabilmek için uzandım. Eğer onu alabilseydim, dünya durdukça onu yerdiniz. Çevresindekiler peygamberin bir bakıma ahirette olduğu fikrine alışmışlardı. Belki de bu nedenle kendi ölümünden bahsettiği veya burada olduğu gibi her an ölebileceğini ima ettiği zamanlar sözleri onlar üzerinde fazla etkili olmuyordu. Bunun yanı sıra 63 yaşında olmasına rağmen hala genç bir adamın incelik ve vücut yapısına sahipti. Gözleri hala ışıl ışıldı ve siyah saçlarında çok az beyazlık vardı. Yine de bir keresinde hanımlarıyla beraberken yakında öleceğine değinmesi, onların kendi aralarından ilk önce kimin ona kavuşacağı sorusunu yöneltmelerine neden oldu. Peygamber, ''En uzağa erişebilen bana ilk önce kavuşacak.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine hangisinin kolunun daha uzun olduğunu anlamak için kollarını ölçmeye başladılar. Kaynaklarda kaydedilmemesine rağmen tahminen karşılaştırmayı kazanan, diğerlerine nazaran boyu en uzun olan sevdeydi. Diğer taraftan Zeynep küçük yapılı bir kadındı. Kolu da boyuna göreydi. Fakat bu olaydan yaklaşık on yıl sonra içlerinden ilk ölen Zeynep oldu. İşte o zaman peygamberin en uzağa erişebilen deyimiyle en cömert olanı kastettiğini anladılar. Çünkü Zeynep de kendi adını taşıyan ve fakirlerin annesi diye anılan peygamberin diğer hanımı gibi çok cömertti. Peygamber Suriye seferi için hazırlıklara başlanmasını emrettikten kısa bir süre sonra, ordu ayrılmadan önce bir gece peygamber Ebu Mueyhib'e adlı azatlı bir kölesini erken saatlerde çağırdı ve ''Mezarlıktakiler için bağışlanma dilemem emredildi. Benimle gel.'' dedi. Birlikte gittiler ve bakiye vardıklarında peygamber, ''Ey mezarlık halkı, selam üzerinize olsun. Halinize sevinin. Durumunuz şimdi yaşayanlardan çok iyi. Kargaşalar en karanlık gecenin dalgaları gibi geliyor birbiri arkasına. Her biri bir öncekinden daha kötü.'' dedi. Daha sonra Ebu Muveyhibe'ye döndü ve ''Bana bu dünya hazinelerinin anahtarları ve bu dünyada ölümsüzlük, ardından da cennet sunuldu. Bununla Rabbime ve cennete kavuşma arasındaki seçim bana bırakıldı.'' dedi. Ebu Muvehhib'e, ''Ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan, bu dünya hazinelerinin anahtarlarını ve burada ardından cennet gelen ölümsüzlüğü seç.'' dedi. Fakat peygamber ona şu cevabı verdi, ''Ben zaten Rabbime ve cennete kavuşmayı seçtim. Daha sonra bakide yatanlar için bağışlanma diledi.'' O sabah veya ertesi gün başı o zamana kadar hiç ağrımadığı bir şekilde ağrıdı. Fakat peygamber yine de mescide gitti.'' Namazdan sonra minbere çıkıp sonradan anlatılanlara göre sanki son defa yapıyormuş gibi Uhud şehitleri için rahmet diledi. Daha sonra Allah'ın kulları arasında bir kul var ki Allah onu bu dünyayla kendisini seçme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah'ı seçti dedi. Bunları söylediğinde Ebu Bekir ağlamaya başladı. Çünkü peygamberin kendisinden bahsettiğini ve seçimin kaçınılmaz ölüm olduğunu biliyordu. Peygamber onun ağladığını gördüğünde ağlamamasını söyledikten sonra Ey insanlar! insanlar arasında arkadaşlığı ve ihsanıyla bana en lütufkar olan kişi Ebu Bekir'dir. Eğer insanlar arasında hiç ayrılmayacağım bir arkadaş seçecek olsam o arkadaş Ebu Bekir olurdu. Fakat iman kardeşliği ve arkadaşlığı Allah bizi huzurunda birleştirene kadar bizimdir. ''İşte bu konuşmadan sonra mescidi çevreleyen ve kapıları mescide açılan özel evlere bakarak, mescide açılan şu kapılara bakın. Ebu Bekir'in kapısı hariç hepsini kapatın.'' dedi. Minberden ilmeden önce şöyle dedi. ''Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle şimdi şu durduğum yerden gördüğüm havuzda buluşacağım. Sizin Allah'ın yanında ilahlar edineceğinizden korkmuyorum. Sizin için bu dünyadan korkuyorum.'' Ola ki dünyevi şeyler için birbirinize rekabet edersiniz. Mescitten çıktıktan sonra ev sahipliği yapma sırası meymunede olduğu için onun odasına gitti. Cemaate konuşma yapmak için harcadığı güç ateşini yükseltmişti. Bir veya iki saat sonra Ayşe’nin kendi hastalığını bilmesini istediği için onun odasına gitti. Ayşe’nin başı ağrıyordu. O içeri girdiğinde, of başım diye inledi. Peygamber, hayır Ayşe! Aslında of benim başım dedi. Onun yüzünü ölümcül bir hastalığın izlerini ararcasına araştırdı. Böyle bir şeyi göremeyince ben hayattayken olmasını isterdim. Ayşe'nin ölümünü kastediyordu. O zaman senin için bağışlanma diler, sana rahmet diler, seni kefenler, namazını kılar ve gömerdim dedi. Ayşe onun hasta olduğunu görüyordu ve sesinin tonu onu telaşlandırmıştı. Fakat yine de onu neşelendirmeye çalıştı ve onu biraz olsun gülümsetmeyi başardı. Peygamber tekrar, hayır, of benim başım dedi ve meymuneye döndü. Sağlıklı olduğu zamanlardaki gibi davranmaya çalışıyordu ve her zamanki gibi mescitte namazları kıldırıyordu. Fakat hastalığı öyle arttı ki sadece oturarak namaz kılabilecek hale geldi. O zaman cemaate onların da oturarak kılmaları gerektiğini söyledi. O gün sırası gelen hanımın odasına gittiğinde, ''Yarın neredeyim?'' diye sordu. Hanımı da ertesi günü sırası gelen hanımın adını söyledi. ''Peki, yarından sonraki gün neredeyim?'' diye sordu. Hanımı yine cevap verdi. Onun bu kadar fazla ısrar etmesine şaşırarak ve Ayşe ile birlikte olmak istediğini anlayarak diğer hanımlara bunu haber verdi. Onlar da hep beraber geldiler ve ''Ey Allah'ın Resulü, seninle geçireceğimiz günlerimizi kardeşimiz Ayşe'ye veriyoruz.'' Dediler. Peygamber bu hediyeyi kabul etti. Fakat yardımsız yürüyemeyecek denli zayıftı. Bu nedenle Ali ve Abbas, Ayşe'nin odasına kadar ona yardım ettiler. Suriye seferi için Üsame gibi çok genç bir adamı kumandan seçmesi konusunda çok eleştiri olduğu ve hazırlıklarda bir yavaşlama olduğu haberi peygambere ulaştı. Bu eleştirilere cevap verme ihtiyacı hissetti fakat ateşi çok yüksekti. Hanımlarına, benim üzerime değişik kuyulardan doldurulmuş yedi kırba su dökün ki gidip adamlara hitap edebileyim, dedi. Hafsa, Ayşe'nin odasına bir tekne getirdi. Diğer hanımlar da su getirdiler. Üzerine su dökülürken, peygamber bu teknenin içine oturdu. Daha sonra onun giyinmesine ve sarığını sarmasına yardım ettiler. İki adam da ona yardım ederek aralarında mescide kadar götürdüler. Peygamber orada minbere çıktı ve toplanan kalabalığa şöyle hitap etti. Ey insanlar! Üsame'nin ordusunu sevk edin. Çünkü siz ondan önce babasının liderliğine karşı çıktığınız gibi, onun liderliğine de karşı çıkmanıza rağmen o da babası gibi kumandanlık etmeye yaraşır. Daha sonra minberden indi ve yardımıyla Ayşe’nin odasına gitti. Hazırlıklar hızlandı ve Üsame ordusuyla Medine'nin 3 mil kuzeyindeki Cürfa kadar gitti ve orada kamp kurdu. Bir sonraki namaz vaktinde ezan okunduğunda peygamber hala oturabilmesine rağmen artık namaz kıldıramayacağını hissetti. Hanımlarına ''Ebu Bekir'e namazlarda imamlık etmesini söyleyin'' dedi. Fakat Aişe, peygamberin yerini almanın babasını çok üzeceğinden korktu. ''Ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Ebu Bekir çok duygulu bir adamdır. Sesi de gür değildir. Hem Kur'an okurken çok ağlar. Peygamber sanki o hiç konuşmamış gibi ona namazı kıldırmasını söyle.'' dedi. Ayşe tekrar denedi. Bu kez onun yerine Ömer'e görevi vermesini önerdi. Fakat Peygamber tekrar "Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını söyle." dedi. Ayşe Hafsa'nın yüzüne yalvaran bir bakış fırlattı ve Hafsa da konuşmaya başladı. Fakat Peygamber onları şu sözlerle susturdu. "Siz Yusuf'un yanındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e namazda insanlara imamlık yapmasını söyle." Bırakın suçlayan hata araştırsın. Haris olan da arzulasın. Yoksa Allah ve müminler buna sahip olmayacaklar. Son cümleyi 3 kez tekrarladı ve hastalığının geri kalan kısmında namazları hep Ebubekir kıldırdı. Peygamber çoğu zaman başı Ayşe'nin göğsünde veya dizinde olduğu halde yatıyordu. Fakat Fatıma geldiğinde Ayşe baba kızı yalnız bırakıyordu. Bu ziyaretlerden birinde Ayşe onun kızına bir şeyler söylediğini, kızının da bunun üzerine ağlamaya başladığını gördü. Daha sonra ona bir sır daha verdi. Bu kez gözyaşlarının arasında gülümsemeye başladı. O ayrılırken Ayşe peygamberin ne söylediğini sordu. Fakat Fatıma bunun bir sır olduğunu ve kimseye açamayacağını söyledi. Ancak daha sonraları Fatıma ona bu sırrı açıkladı. Peygamber bana bu hastalıktan öleceğini söyledi. Ben de ağladım. Daha sonra bana ev halkından ona ilk kavuşanın ben olacağımı söyledi. Ben de güldüm. Peygamber hastalığı sırasında çok acı çekiyordu. Acının çok ağırlaştığı bir sırada karısı Safiye, Ey Allah'ın peygamberi, senin çektiğini keşke ben çekseydim dedi. Bunun üzerine diğer hanımları birbirine baktılar ve aralarında bunun münafıklık olduğunu fısıldaştılar. Peygamber onları gördü ve gidin ağzınızı yıkayın dedi. ''Ona niçin olduğunu sorduklarında, çünkü arkadaşınıza iftira ediyorsunuz.'' ''Vallahi o tüm samimiyetiyle gerçeği söyledi.'' cevabını verdi. Ümmü Eymen de sürekli onun yanındaydı ve ara ara oğluna peygamberin durumuyla ilgili haberler gönderiyordu. Üsame, Allah bir yol gösterinceye kadar daha fazla ilerlemeyip cürhta kalmaya karar vermişti. Fakat bir sabah ulaşan kötü haberler nedeniyle Medine'ye geldi ve ağlayarak şuuru yerinde olduğu halde konuşamayacak kadar hasta olan peygamberin yanına gitti. Üsame onun üzerine eğildi ve öptü. Peygamber elini semadan rahmet dilercesine yukarı doğru kaldırdı ve açtı. Daha sonra elinin içindekileri üzüntü içinde kampa dönen Üsame'nin eline boşaltırmış gibi bir hareket yaptı. Ertesi gün Hicretin 11. yılının Rebiülevvel ayının pazartesiye denk gelen 12. günüydü. Yani milattan sonra 632 Haziran'ın 8. günü. O sabah erkenden peygamberin ateşi düştü ve çok güçsüz olmasına rağmen ezan onun mescide gitmeye karar vermesine neden oldu. O içeri girdiğinde namaz başlamıştı ve insanlar onu gördüklerinde sevinçten neredeyse namazdan çıkacaklardı. Fakat peygamber onlara devam etmelerini işaret etti. Bir süre onları seyretti ve davranışlarındaki takvayı görerek yüzü sevinçten parladı. Yanında Fadıl ve azatlı kölesi Sevban'ın yardımıyla ilerlerken yüzü hala parlıyordu. Peygamberin yüzünü o andaki kadar güzel hiç görmemiştim dedi Enes. Ebu Bekir arkasındaki saflarda bir hareket olduğunun farkındaydı. Bunun sadece bir tek sebebinin olabileceğini ve arkadan yaklaştığını duyduğu adamın peygamberden başkası olmadığını biliyordu. Bu nedenle başını çevirmeden bir adım geri çekildi. Fakat peygamber elini onun omzuna koydu ve namazı sen kıldır diyerek onu tekrar cemaatin önüne doğru itti. Kendisi de Ebu Bekir'in sağına oturdu ve oturarak namaz kıldı. Onun bu iyileşmesi büyük bir sevince yol açmıştı. Namazdan kısa bir süre sonra Üsame peygamberi daha kötü bulacağını umarak dönmüştü. Fakat onu daha iyi görünce çok sevindi. Peygamber Allah'ın rahmetiyle yola çık dedi. Bunun üzerine Üsame ona veda etti ve curfa geri dönerek adamlarına kuzeye yürümek için hazırlanmalarını emretti. O sırada Ebu Bekir yukarı Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Esma ile evlenmeden çok önce Ebu Bekir 10 yıl önce Vaha'ya geldiğinde yanında kaldığı Hazreçli Harise'nin kızı Habibe ile nişanlanmıştı. Uzun süre nişanlı kaldıktan sonra evlenmişlerdi. Habibe hala sunhta ailesinin yanında kalıyordu. Ebu Bekir de onu orada görmeye gidiyordu. Peygamber, Fadıl ve Seyba'nın yardımıyla Ayşe'nin odasına döndü. Ali ve Abbas da oraya kadar peşlerinden gittiler. Fakat çok kalmadılar. Dışarı çıktıklarında oradan geçen bazı adamlar Ali'ye peygamberin nasıl olduğunu sordular. Allah'a hamdolsun dedi Ali, o iyi. Fakat soranlar gittikten sonra Abbas Ali'nin elini tuttu ve yemin ederim ki ''Kabilemden adamların yüzlerinde gördüğüm gibi Allah'ın Resulünün yüzünde de ölümü fark ettim. Gidelim ve onunla konuşalım. Eğer hüküm bizim üstümüze yüklenecekse ondan insanlara bize iyi davranmalarını söylemesini isteyelim.'' dedi. Fakat Ali ''Vallahi sormam. Çünkü hakimiyeti bizden o alırsa ondan sonra asla kimse onu bize vermez.'' dedi. Peygamber yatağına dönmüş ve başı Ayşe'nin göğsünde sanki hiçbir gücü kalmamış gibi yatıyordu. Yine de Ayşe'nin kardeşi Abdurrahman elinde bir misvakla odaya girdiğinde Ayşe, Peygamber'in ona sanki misvaa istiyormuş gibi baktığını gördü. Misvaa kardeşinden aldı ve yumuşatmak için çiğnedi. Daha sonra Peygamber'e verdi. O da güçsüzlüğüne rağmen gayretle dişlerini misvakladı. Kısa bir süre sonra kendisini kaybetti. Ayşe bunun ölümün başlangıcı olduğunu düşündü. Fakat bir saat sonra Peygamber gözlerini açtı. Ayşe o zaman Peygamber'in kendisine şöyle dediğini anımsadı: Hiçbir Peygamber cennetteki yeri gösterilmeden ve yaşamakla ölmek arasında bir seçim kendisine sunulmadan ölmez. Ayşe şimdi bunun yerine geldiğini ve onun ahireti görüp geldiğini anladı. Kendi kendisine şimdi bizi seçmez dedi. Daha sonra onun şöyle mırıldandığını duydu. Cennette buluşmak üzere. Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular ve doğrulayanlar, şehitler ve salihler beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Nisa suresi 69. ayet. Onun tekrar Allah'ım cennette buluşma üzere diye mırıldandığını duydu. Bunlar ondan duyduğu son kelimeler oldu. Yavaş yavaş Ayşe'nin göğsündeki başı ağırlaşmaya başladı. Diğer hanımları ağlamaya başlayınca Ayşe onun başını bir yastığa koydu ve kendisi de ağlamaya başladı. Cenazenin gömülmesi ve hilafet İlk olarak Abbas'ın dikkatini çeken belirtileri bir süre sonra diğerleri de fark ettiler. Peygamber daha ölmeden Ümmü Eymen oğluna peygamberin ölmek üzere olduğunu bildiren bir haber gönderdi. Kuzeye yürümek için kamp zaten kaldırılmıştı. Fakat Üsame hemen Medine'ye dönme emri verdi. Ömer'in de içlerinde bulunduğu ashabdan ilk Müslüman olan birçok kişi orduyla birlikteydi. Şehre vardıklarında ölümün gerçekleştiği haberini duyduklarında Ömer bunu kabul etmeyi reddetti. Ömer, Kur'an'ın bir ayetini yanlış tefsir ettiği için bu ayetin peygamberin onların neslinden ve gelecek nesillerde sürekli yaşayacağı anlamına geldiğini zannetmişti. Bu nedenle mescitte ayağa kalkmış, insanlara... Peygamberin sadece ruhen yok olduğunu ve bir süre sonra geri geleceğini anlatıyordu. O bu şekilde konuşurken Ebu Bekir at sırtında sunhtan geldi. Çünkü haberler hızla tüm vahaya yayılmıştı. Ebu Bekir hiç kimsenin konuşmasını durdurmadan doğruca kızın evine gitti. Peygamberin yüzünden örttükleri örtüyü çekti, ona baktı ve öptü. ''Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan'' dedi. ''Allah'ın senin için yazdığı ölümü tattın.'' Bundan sonra sana hiçbir ölüm gelmeyecek. Daha sonra yavaşça örtüyü tekrar yüzüne örttü ve Ömer'in hitap ettiği insan kalabalığına doğru yöneldi. İnsan kalabalığına yaklaştığında, "Yavaş ol Ömer," dedi. "Beni dinle." Ömer buna aldırmadı ve devam etti. Fakat Ebubekir'in sesini tanıyanlar Ömer'i bırakıp ne söyleyeceğini duymak için ona döndüler. Ebubekir Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar, kim Muhammed'e tapıyor idiyse, gerçekten Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse, gerçekten Allah diridir ve ölmez. Daha sonra Uhud'dan sonra indirilen şu ayeti okudu. Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. Ali İmran Suresi 144. Ayet Sanki Ebu Bekir okuyuncaya kadar bu ayeti hiç kimse duymamıştı. Ondan bu ayeti aldılar ve bu ayet dillerde dolaşmaya başladı. Ömer daha sonraları şöyle anlattı. Ebu Bekir'in o ayeti okuduğunu duyunca o kadar şaşırmıştım ki yere düştüm. Ayaklarım artık beni taşımıyordu ve Allah'ın Resulünün ölmüş olduğunu anlamıştım. Ali, Zübeyr ve Talha ile birlikte evine çekilmişti. Muhacirlerin geri kalan kısmı Ebu etrafında toplanmışlardı. Üseit ve kabilesinden birçok kişi de onlara katılmıştı. Fakat Evsli ve Hazreçli Ensar'ın büyük çoğunluğu Sa'd İbni Ubade'nin başkanı bulunduğu Beni Said'in toplantı yerinde toplanmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e insarın peygamber irtihal ettiğine göre yönetimin kime ait olacağı konusunda tartıştıkları haberi ulaştı. Onun otoritesini memnuniyetle kabul etmişlerdi. Fakat onu kaybettikten sonra çoğu Kayre oğullarının yesripli bir adamdan başkası tarafından yönetilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Çoğu sahada biat etmek üzereydi. Ömer, Ebu Bekir'i toplantı yerine kendisiyle beraber gelmesi için zorladı. Ebu Ubeyde de onlarla birlikte gitti. Sa'd hastaydı ve toplantı yerinin ortasında bir örtüye sarılmış yatıyordu. Üç Kureyşli içeri girdiğinde ensardan biri onun adına insanlara hitap etmek üzereydi. Onları görünce Allah'a hamd ettikten sonra konuşmasına onları da dahil ederek başladı. ''Bizler Allah'ın ensarıyız ve İslam'ın savaşan gücüyüz. Ey muhacirler! Sizler de bizdensiniz. Çünkü sizden bir grup bizim aramızda yaşıyor.'' Konuşmacı aynı tonda konuşmaya devam etti. Muhacirleri de biraz övmesine rağmen onların ilk İslam toplumu olarak önemlerini göz önünde bulundurmaksızın sürekli ensarı överek göklere çıkarıyordu. O konuşmasını bitirdiğinde Ömer tam konuşmaya başlamak üzereydi. Fakat Ebu Bekir onu susturdu ve nazikçe fakat kesin bir şekilde konuşmaya başladı. Ensar'ın önemini kabul ettiğini söyledi fakat İslam'ın Arabistan'da yayıldığını ve Arapların Kureyş'ten başka birinin otoritesini kabul etmeyeceğini, çünkü Kureyş'in tüm Araplar nezdinde eşsiz bir konumu olduğunu da belirtti. Konuşmasını bitirdi ve Ebu Ubeyde ve Ömer'in ellerinden tutarak, iki adamdan birini öneriyorum, hangisini dilerseniz ona biat edin, dedi. Daha sonra Ensar'dan biri kalkarak iki otoritenin olması gerektiğini söyledi. Bu ateşli bir tartışmaya yol açtı. Ömer bu tartışmayı şu sözleriyle susturdu. Ey Ensar! Allah'ın Resulü'nün namazlarda imamlık yapma görevini Ebu Bekir'e verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz diye cevap verdiler. Ömer, peki aranızda kim onun önüne geçmek istiyor? dedi. Allah korusun onun önüne geçemeyiz dediler. Bunun üzerine Ömer Ebu Bekir'in elini tuttu ve ona biat etti. Arkasından da Ebu Ubeyde ve diğer muhacirler biat ettiler. Daha sonra Sad hariç orada bulunan ensarın tümü de biat ettiler. Sad hiçbir zaman Ebu Bekir'i bir halife olarak kabul etmedi ve Suriye'ye hicret etti. Orada ne karar almış olurlarsa olsunlar, Medine'de hiç kimse mescitte o orada olduğu müddetçe Ebu Bekir'in önüne geçmeyi kabul etmezdi. Ertesi gün sabah namazında namazı kılmadan önce Ebu Bekir minbere oturdu. Ömer ayağa kalkıp cemaate Ebu Bekir'e biat etmelerini emretti ve onu şöyle tanımladı. Sizin en iyiniz Allah'ın Resulü'nün arkadaşı. İkisi mağarada oturduklarında ikinin ikincisi. Tevbe Suresi 40. Ayet Yeni nazil olan ayetlerden birinde Ebu Bekir'in bu önemli anda peygamberin tek arkadaşı olduğu belirtiliyordu. Daha sonra biat eden Ali hariç tüm cemaat birazdan ona bağlılık yemini ettiler. Daha sonra Ebubekir Bekir Allah'a hamd ve şükrettikten sonra cemaate hitap etti. ''Sizin en iyiniz olmadığım halde, sizin üzerinize hakim oldum. Eğer doğru yaparsam bana yardım edin. Eğer yanlış yaparsam beni doğrultun. Hakka samimiyetle saygı göstermek bağlılıktır. Hakka saygısızlıksa ihanettir.'' Aranızdaki güçsüzler inşallah onların haklarını koruyuncaya kadar benim katımda güçlü olacaklardır. Aranızdaki güçlülerse başkalarının hakkını onlardan inşallah alana kadar benim katımda güçsüzdürler. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Fakat eğer ben Allah'a ve Resulüne itaat etmezsem siz de bana itaat etmeyin. Namaza kalkın. Allah size merhamet etsin. Namazdan sonra peygamberin ev halkı ve ailesi onu gömülmeye hazırlamaları gerektiğine karar verdiler. Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler. Daha sonra Allah onların üzerine bir uyuklama verdi ve her biri rüyasında peygamberi elbiseleri üzerinde olduğu halde yıkayın diye bir ses duydu. Bunun üzerine Ayşe'nin odasına gittiler. O an için Ayşe oradan çıkmıştı. Hazreçli bir adam olan Evs İbni Havli, Oradan ensarı temsil etmek için Ali'ye yalvardı. Senden Allah ve Resulündeki payımız adına rica ediyorum. Ey Ali! Ali onun içeri girmesine izin verdi. Abbas, oğlu Fadıl ve Kisam, Ali'ye peygamberin mübarek vücudunu çevirmekte yardım ettiler. Bu sırada Üsame, peygamberin azatlı kölelerinden biri olan Şükran'ın yardımıyla su döküyordu. Ali elini uzun yün elbisenin her tarafında gezdirdi. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Yaşarken de, ölüyken de ne kadar güzelsin. Hatta bir gün sonra bile peygamberin vücudu nefes alıp vermemesine, sıcaklık ve yumuşaklığını kaybetmiş olmasına rağmen hala uykudaymış gibiydi. Asaf şimdi de onun nereye gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştü. Çoğu onun mezarının baki mezarlığında üç kızı ve oğlu İbrahim'in ve kendi gömdüğü arkadaşlarının yanına kazılması gerektiğini düşünüyordu. Bazıları ise onun mescide gömülmesi fikrindeydi. Fakat Ebu Bekir onun öldüğü yere gömülmeyen hiçbir peygamber yoktur dediğini hatırladı. Bunun üzerine mezar peygamberin yattığı şiltenin hemen yanında Ayşe'nin odasının zeminine kazıldı. Daha sonra tüm Medineliler onu ziyaret ettiler ve başında cenaze namazı kıldılar. Küçük gruplar halinde geldiler ve her grup ayrı olarak cenaze namazını kıldı. İlk önce erkekler grup grup geldiler. Bütün erkekler onu ziyaret ettikten sonra kadınlar geldiler. Onlardan sonra da çocuklar ziyaret ettiler. O gece peygamber Ali ve kendisine mezar hazırlayan diğer arkadaşları tarafından gömüldü. Şimdi Nur Şehri diye anılan Medine'de Büyük bir üzüntü yaşanıyordu. Sahabeden her biri ağladığı için başkalarını azarlıyor fakat kendisi ağlıyordu. Niye ağladığı sorulduğunda Ümmü Eymen, ben onun için ağlamıyorum dedi. Onun bu dünyadan daha iyi olan bir yere gittiğini sanki bilmiyor muyum? Fakat ben bize gökten gelen haberler kesildiği için ağlıyorum. Sanki büyük bir kapı kapanmış gibiydi. Yine de onun şöyle dediğini hatırladılar. Ben bu dünyada ne yapayım? Ben ve bu dünya bir yolcu ve yolcunun altında gölgelendiği bir ağaç misaliyiz. Bir müddet sonra yolcu yoluna gider ve onu arkasında bırakır. Peygamber bunu herkesin kendisi için söylemesini kastederek duyurmuştu. Bu kapı şimdi kapansa bile müminler için ölümle birlikte tekrar açılacaktı. Kulaklarında hala onun şu sözleri çınlıyordu. ''Ben sizden önce gidiyorum.'' Ve sizin şahidinizim. Sizinle buluşma yerim havuzdur. Bu dünyadaki risalet görevini yerine getirerek, bu görevi ahirette devam ettirmek üzere, bu dünyadan ayrılmıştı. Ahirette o, onlar için ve başkaları için, bu dünya hayatına sınırlamaları olmaksızın, merhamet anahtarı, cennet anahtarı, hakkın ruhu ve Allah'ın Habibi olacaktı. Hiç şüphesiz,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 Sevgili dinleyiciler, insan yayınları tarafından çıkan Martin Links, Ebu Bekir Ziracettin'in Hazreti Muhammed'in Hayatı adlı kitabını Nazife Şişman'ın çevresinden okuduk. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun. Bir Hikaye